أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة باللسان يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle hiçbir şey yerde ve gökte O'nun ismiyle hiçbir şey yoktur. O Değerli müminler, dün namaz ile ilgili sohbetimiz olmuş idi. Ancak yarım kalmış idi. Bugün inşallah bu konuya devam edeceğiz. Namazın farziyeti, önemi, namazın Kur'an ve sünnetteki yeri ile ilgili inşallah sohbetimiz bugün devam edecek. Müce Rabbimiz cümlemize en güzel şekilde nasiplenmeyi nasip eylesin. Dün Peygamberimizin en son vefat etmeden önce en son tavsiyesinin namaz olduğu ve kişilerin sorumluluğu altında bulunan kişilere karşı görev ve ödevleri hakkında olduğu ifade edilmiş idi. Yine diğer bir hadis-i şerifte İslam'dan İslam ümmetinin ilk olarak kaybedeceği şeyin İslam'ın hükmüyle hükmetmek en son kaybedeceği şeyin de namaz olduğu ifade edilmişti Bugün konuyla ilgili namazın önemiyle ilgili ayet ve hadisleri devam edeceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz buyuruyor. Elif mim, ammim zelikel kitabu la ray bu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Kur'an-ı Kerim yani. Huda <gülüyor> lilmuttaqin. Haramlardan, yanlışlardan sakınmak isteyen, Allah'a yönelmek isteyen muttakik kullar için o bir hidayet rehberidir. Ellezine yu'minun bil gayb. O hidayete ermek isteyenler, hidayete erenler ki gayba iman ederler. Gayba iman ederler. Ne demek bu? Yani Allah'a iman ederler. Ne demek bu? Görmedikleri peygambere iman ederler. Kitaba iman ederler. Meleklere iman ederler. Müminin en büyük özelliklerinden biri kayba iman etmesidir. Kayıp. Gözün önünde yok. Ama aklen var olduğunu hissediyorsun, biliyorsun, anlıyorsun. Akli bir e, ameliye ile onun varlığından emin olabiliyorsun. İşte mümin burada sadece gördüğüyle amel eden, gördüğüne inanan bir insan değil. Görmediği halde, aklıyla, ruhuyla, fıtratıyla bunu bilen, öğrenen ve buna iman eden kişidir mümin. Ben görmediğim şeye inanmam diyenler de iman etmeyen insanlar oluyorlar. Bazı insanlar diyor, ben görmediğim şeye inanmam. Dolayısıyla Allah'a, haşa inanmam, peygambere inanmam, kitaba inanmam, meleklere inanmam, cinlerin varlığını inanmam gibi şeyler söyleyebiliyorlar. İşte bu insanlar akıllarıyla bir şeyi göremeyen insanlar. Illaki bunların önüne bir görüntü getireceksin. O zaman bile yamukluk yaparlar. Çünkü bu insanlar esasen inanmak istemeyen insanlardır. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> يُؤْمِنُونَ o hidayet'e elenler ki kayba iman ederler. وَيُق۪يمُونَ <gülüyor> salate Namazı ikame ederler. Namazı cemaatle kılarlar ve kılınmasını isterler. Yani onların toplumunda Namaz eksiksiz olarak kılınır ve topluca cemaatle kılınır. Onların en büyük işi namazdır. En çok önem verdikleri iş namazdır. O toplumda nereye gitseniz gidin namazın ikame edildiğini görürsünüz. Muttaki olmak, hidayete ermiş olmak namaz kılmayı gerektiriyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bizim vermiş olduğumuz rızıklardan da onlar infak ederler. Yine mü'min olmak, Allah'ın muttaki kullarından olmak, zekat vermeyi gerektiriyor. Sadaka vermeyi gerektiriyor. Allah yolunda bir şeyleri infak etmeyi gerektiriyor. Allah'ın verdiğini yine Allah'ın yolunda harcamayı gerektiriyor değerli kardeşlerim. Yine başka bir ayet-i kerimede innel insane hulika heluğa Muhakkak ki insan bir aceleci varlık olarak velveleye veren, korkan <gülüyor> bir varlık olarak yaratılmıştır. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوَعَ Ona bir şey, kötü bir şey dokunduğunda o insanın ah vah ettiğini efendim çığlıklar attığını dert yandığını ve inim inim inlediğini görürsün. İnsanda böyle bir özellik var. O iza massahu'l hayr menua. İnsana da bir hayır, bir güzellik, bir nimet geldiğinde bakarsın ki bu nimette övünür durur. Ben nimetlendim, ben kıymetli bir varlığım, bu nimeti ben almaya hak ettim. Ben hak etmeseydim bu nimetler bana verilmezdi. Ben kıymetliyim, değerliyim diye övünmeye başlar. İnsanın özelliğinde böyle bir e, durum var. İllel musallim. Ancak bu iki zaftan namaz kılanlar müstesnadır. Namaz kılanlar kendilerine bir musibet isabet ettiğinde asla ve kata İsyankarlığa düşmezler Asla Kata Efendim çığlıklarla Çığlıklar atarak Bağırarak çağırarak e, Ben helak oldum Perişan oldum gibi Laflar etmezler namaz kılanlar Onlar hariç Yine aynı zamanda namaz kılanlar Kendilerine bir hayır dokunduğunda Kibirlenmezler Ben bu nimeti hak ettiğimde Şöyle oldu böyle oldu gibi laflar yapıp Büyüklenmezler. Namaz kılanlar hariç diyor. Namaz kılanlar büyüklenmez. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَاِمُونَ O namazlar ki, o namaz kılanlar ki, arada sırada, yanında arkadaşı olduğunda, namaz kılan arkadaşı olduğunda namaz kılan, yanında camiye giden biri olduğunda, hadi sen de gel camiye giden tipler değil, daima namazını kılan, namazını kaçırmayan, o müminler işte o eksikliklerden zaaflıklardan uzaktırlar cehennemde bir grup insana melekler azap ederlerken o insanlar tabi çok korkunç bir şekilde çığlık atarlar azap çünkü ateşte azap yapılıyor çok korkunç şekilde çığlık atarlar. Melekler sorar, sizi buraya zincirle buralak mı getirdiler? Sizi buraya siz istemeden mi getirdiler? Sizi buraya sokan nedir? Siz zulme mi uğradınız? Buraya siz nasıl geldiniz? Böyle bir yere siz... Ya isteyerek böyle bir yere kimse gelmez. Sizi buraya zincirlere vurup da hak etmediğiniz halde zincirlere vurup da mı getirdiler? Derler. Melekler soru sorar bu insanlara. Mâ selekekum fî Sizi sakara yani cehenneme sokan, getiren, ileten şey nedir? Niye buraya geldiniz? Buranın kötülüğünü, azabını bilmiyor muydunuz? Niye buraya geldiniz? Siz zincirle zincire vurarak mı buraya getirdiler?" diye sorarlar. "Kalu cevaben." O insanlar azap gören insanlar derler ki: "Lem naku minen musallin. Biz dünyada iken namaz kılanlardan değildik." Namaz kılanlardan değildik. Namaz kılmıyorduk. Namaz kılmadığımız için bizi buraya soktular. Cevap bu. Demek ki hesap, kitap görüldüğünde namazı eksik çıkanlar, namazı kılmamış olanlar sonuç olarak Sakar'a gidiyor, cehenneme gidiyor. Böyle cevap veriyordu. Tabii bu aynı zamanda şu demek. Namaz dünyadayken namaz kılanlarla beraber değildik. Yani onlara benzemiyorduk. Yani onlar ile birlikte hareket etmiyorduk. Onlar gibi amel etmiyorduk. Onlar gibi hayır hasenat işlemiyorduk. Dünyadayken konum olarak konum olarak namaz kılanlar tarafında değildik namaz kılmayanlar tarafındaydı. Bu o demek aynı zamanda. Allah korusun. Feveylül lil musallin. Ma'un suresinde namazın önemine binaen Allah bir de namaz kılanlara diyor ki yazıklar olsun o namaz kılanlara ki ellezinehum an salatihim sahûn Onlar Namazları konusunda gevşeklik içerisindedirler. Namazların vaktini çıkartırlar. Vakti çıkana kadar oyun eğlenceye dalarlar. Namaz vakti geçer. Bir de bakarsın ki namaz vakti geçer. Namazları vaktinde eda etmezler. Bakarsın sabah namazını kılmış Öğlen, ikindi yok, akşam evde rahat, akşam da kılayım falan demiş. Bu tür insanlar. Böyle olmaz. Beş vakit namazı vakitlerinde erkekler için cemaate e, ifa etmek, eda etmek lazım. Mümkünse camide, mescitte. Evde de değil, camide, mescitte eda etmek lazım. Ama gelemiyorsun, hastasın kalkamıyorsun evinde kılabilirsin ama cami yakınken bu camiler namaz kılmak için Allah'ın evleri olarak yapılmıştır camilerde namaz eda etmesi lazım kadınlar için en eftar namaz evlerinde kıldığı namazken erkekler için en eftar namaz camide cemaatte kıldıkları namazdır Başka bir hadis-i şerife bakalım. El ahdüllezi beynenâ ve beynehumussalâtu femen terekehâ ve kat kefer. Değerli beş sağlam hadis kaynağında Buhari, Müslim ve bunların hepsinde geçen beş Güvenilir sağlam hadis kitaplarının kitabında geçen bu hadis sahiptir. Der ki hadiste El ahdüllezî beynenâ ve salatu Bizim ile bizden olmayanlar arasındaki sözleşme yani bizden olmayanların yani İslam, İslam olmayanların Müslüman olmayanların ee, İslam'a girdik biz de Müslüman olduk demelerinin nişanesi yani onların da İslam olduklarının göstergesi onların namaz kılmasıdır. Yani bir kavim, bir millet İslam'a girdik, Müslüman olduk derseler mutlaka namaz kılmaları lazım ki biz onların gerçekten İslam'a girdiklerini anlayalım. Peygamberimiz söylüyor. Bizim ile onlar arasındaki anlaşma namazdır diyor. Yani onlar namazı kıldıkları zaman onlar bizim kardeşlerimizdir. Onlar Müslümanlardır. Ama kılmazlarsa kılmaz, kılmaz, kılmazlarsa bu durumda onlar <gülüyor> bizim kardeşimiz değildir. Femen terakeha fakat kefara namazı terk eden de kafir olur diyor hadiste. Bu konuda biraz daha tabi ki yanlış algılamalar olabilir. Bu konuyu hadis alimler bu hadisten çıkan hükmü incelemişler. Sonuç olarak demişlerdir ki alimlerin çoğunluğu cumhur ulema Buradaki küfürden kasıt, ameli küfürdür, fiili yani amel olarak, ameli terk etiş manasında bir, e, terk manasında bir küfürdür. Namazını kılmayan İslam dairesinden dışarı çıkmaz demişlerdir. Alimlerin çoğu hadisi bu şekilde tahlil ederlerken bir kısmı da namazı kılmayanlar İslam dairesinden çıkar diye hüküm vermişlerdir. Değerli Kardeşlerim, bu denli önemli bir mesele namaz. Bu denli önemli bir mesele, baştan beri söylemiş olduğumuz ayetlerde, hadislerde gerçekten namaz kılmayanlar için çok büyük tehditler söz konusu. Mü'min namaz kılması lazım, mü'minin namazını terk etmemesi lazım. Namazını terk ettiği zaman çok büyük bir tehlike ahirette onu bekliyor. Bakınız, bir ayet-i kerime daha söyleyelim. Yüce Rabbimiz buyuruyor, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Onlar gerilerinde nesil olarak öyle bir nesil bıraktılar ki o nesil namazlarını terk etti. Vatba o nesi? Şehvetlere tabi oldular, şehvetlerine tabi oldular, şehvetlerinin peşine takılıp gittiler. Felsefe, yelkovan, kayya, böyle olanlar cehennemin kayyasına gireceklerdir. Namazı terk edip, şehvetlere dalanlar namazı terk edip oyun, eğlence her türlü nefsin kötü arzularının peşinde köle olanlar cehenneme gireceklerdir diyor. Ayet görmedim. Gay dediğimiz hani halk arasında kayya kuyusu derler. Gay cehennemde bir vadinin adıdır değerli arkadaşlar. İşte oraya bu insanlar girecek. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Değerli müminler, Hz. Ayşe validemize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük yaşantısıyla ilgili bir soru soruluyor. Deniyor ki Peygamber evde ne yapar? Nasıl bir e, işle meşgul olur? Peki, Hazreti Ayşe diyor ki Allah ondan razı olsun Mâ kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yasna'u fî beytihi evinde ne yapardı Allah'ın <gülüyor> soru soruldu da kâne yekûnu fî mihneti ehlih o ehlinin yani eşlerinin hizmetinde olurdu diyor evindeyken fe izâ hazaratı salâtü Karaca ila salatı. Namaz vakti olunca da namaz için mescidine giderdi diyor. Evindeyken eşinin, eşlerinin hizmetinde namaz vakti olunca namazına giderdi. Diyor. Yani böyle namazına çok önem verildi demek istiyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen başka bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Seba'tun yuzılluhumullahu fi zılli. Yedi sınıf insan var ki Allah bunları mahşerde kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Yevme la zille illa zılluhu hiç kendisinin gölgesinden hariç Hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde başlar. Orada onları gölgelendirecektir. Ve onlardan bir sınıf insan, hepsini saymayacağım, birini sayıyor, sayıyorum. Waraçulun kalbuhu məlakun bir mesaj. Bir adam ki kalbi mescitlerde, camilerde atıyor. Bir adam ki ruhu kalbi mescidlerde. Yani ezan olsa da camiye gitsek şu namazımızı kılsak cami sevgisi var. Namaz sevgisi var içinde. Efendim, herkes saatine bakarken başka şeyler düşünürken o acaba ezan ne zaman okunacak? Bir hazırlık yapayım. Bir abdest, bir taharet. Ardından ezana az kaldı camiye gideyim yavaş yavaş diyen insan mahşerde hiçbir Allah'ın gölgesinden hariç hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde Allah'ın gölgesinde gölgelenmiş olacak. Bu ne demek? Allah'ın has özel kullarından olacak demektir. Allah cümlemize nasip eylesin. İzâ karace binhû hattâ ye'ûlu ile hatta yahut ile. Camiden çıktığı zaman da namazı ifa edip camiden evine gittiği zaman da ne zaman diğer vakit okunacak da ben döneceğim. Yakın mı inşallah tekrar dönerim. Yakın zamanda dönerim diyen insan işte bu insan. Kalbi camide asılı, kalbi camide kalan, aşkı gönlü Camide kalan insan işte Allah'ın çok özel bir kulu olma sıfatını kazanabilmektedir. Bu ne demek? İnsanın gönlü, kalbi camide olursa bu şu demek. O kalp Allah'a aşık demek. O kalp Allah'a aşık ki ondan bir an dahi ayrı kalmak istemiyor. Camide rahatlıyor çünkü camiyi biliyor ki orası Allah'ın evidir. Orada Allah anılır. Allah zikredilir. Orada aşık maşukuna kavuşur. Orada sevgili sevgilisine kavuşur. Orada kul Rabbine kavuşur. Öyle bir yer. Böyle bir yer. Aşıkın maşukuna kavuştuğu aşıkın maşukunu görüp de rahatladığı bir yer. Cami olunca o insan haliyle Allah'ın ahirette özel olarak muamelede bulunduğu sevdiği çok özel bir kul vasfını elde edebilmektedir. Allah cümlemize nasip edilsin. az Allah Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz başka bir ayetinde şöyle buyuruyor: Ve akil musallata, ve at وَرْكَعُوا Namazı ikame edin, kılın, hep birlikte. وَآتُ الزَّكَا Zekatı da verin. وَرْكَعُوا Ruku edenlerle beraber ruku edin. Yani namazı cemaatle ifa edin. Ruku edenlerle, secde edenlerle beraber, kıyam edenlerle beraber siz de kıyam edin, ruku edin, secde edin. Namazı cemaatle ifa edinin bir emridir değerli kâimlerim. Namazı cemaatle ifa etmenin önemiyle ilgili başka bir hadisi şerifte şöyledir: Lâkat hammûtun an-âmurâ bil-salâti. Hammettim niyet ettim ki. Peygamberimiz söylüyor. Namaz için ezan okunsun. Namaz için insanlar camide saf tutsunlar. Summe amura bin Daha sonra kendim o cemaat olan insanlara bir imam tayin edeyim. Onun arkasında saf olsunlar, namaz kussunlar. Thumma entaliqu Daha sonra ben onlar namaz kılarken cemaatle tayin etmiş olduğum imamla ben o cemaatin içerisinden birkaç adam alayım, camiden çıkayım. Ma'hum huzmun min hatabin. Yanıma almış olduğum adamlara da hepiniz Yalnızda bir sırt bir kucak odun götürün değil lamin La sala namaza gelmeyenlerin evlerine gitmek üzere harleyhim <gülüyor> buyhun namaza gelmeyenlerin evlerini ateşe vereyim o insanlarla beraber Ben buna hemmettim Ben buna niyet ettim. Ama yapmadım diyor. Yani içimden böyle bir niyet geçti. Namaza gelmemek o kadar büyük bir felaket ki yani bizim merhametlerin yani en merhametli insan olarak bildiğimiz, inandığımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir işlem yapmayı göze alıyor, niyet ediyor, yapmıyor. Bu şu demek, bu şu demek. Namaza gelmemek ateştir. Ateştir. O insanları orada böyle bir şeyle korkutup da namaza getirirsen ahirette ateşten kurtulurlar. Bu da bir rahmettir, merhamettir. Ama bu buradan alacağımız ders namaza gelmemek camiye iştirak etmemek çok büyük bir cürümdür. Çok büyük bir yanlışlıktır. Böyle bir yani bu insanın Allah katında değeri yok. Namazları camide ifa etmemiz lazım. Mümkün mertebe. Yani sürekli olarak cami yakınken ezan mikrofon haricinde eğer şurada ezan okunursa Müezzinin sesi nere kadar gidiyorsa, o sesi duyan herkes camiye gelmesi lazım. Yani mikrofon Yani yakınlık mesafesinde o şekilde ayarlanması lazım derdim kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ama insan yanına geliyor diyor ki ben ama'yım, körüm namaza götürecek bir oğlum, bir kızım, bir torunun da yok. Bana müsaade et de ben evde kalayım namazı diyor. Ama insan. <gülüyor> tamam diyor sana müsaade ettim sen diyor git camiye gelmek zorunda değilsin. Şöyle gidiyor 5-6 metre. Onu tekrar geri çağırıyor. Gel diyor gel. Sen diyor ezanı duyuyor musun? Duyuyorum diyor. Ezanı duyuyorsan ezanın davetine icabet et diyor. Bak, kör olduğu halde. Ezanı duyuyorsan ezanın davetine icabet et diyor. Kör, kendisine yardımcı olacak bir insan yok. Buna rağmen değerli kardeşlerim görüyorsunuz namaz, cemaatle camide ifa, ifa etmek, eda etmek bu kadar önemli. Köre bile bir e, ayrıcalık, bir izin söz konusu değil. Okumuş olduğum bunlar hadis-i şerif. Yani bunları tabii ya bunlar da var mıymış falan <gülüyor> diyebiliriz ama bunlar var. Bunlar sayı hadislerdir. Zaman zaman tabi bizler dini eğitim e, almadığımızdan dolayı bu hadisleri duymuyoruz. Duyduğumuz zaman da şok oluyoruz. Ya bunlar da var mıymış diye. Bunlar var. Bunları herkes biliyor. E, kitaplarımızda bunların hepsi yer almaktadır. Sayı hadislerdir. Ancak işte biz dini ilimleri talep etmediğimizden dolayı bunlardan uzak kalıyoruz. Şu hadisleri söyleyerek sohbetimi bitiriyorum. من سمع المنادي بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى قيل وما العذر يا رسول الله قال خوف أو مرض متفق عليه أبو داوود الصحابي الباني أبو داوود كتابه هذا دا كتابه ير Elbani'nin sahihle sahih olarak görmüş olduğu bu hadiste mana olarak peygamberimiz şöyle söylüyor. Kim müezzini duyar da namaza çağırdığını duyar da felem yemne'uhu min ittibahi udrun Ona ittiba etmek, müezzinin davetine icabet etmek için bir özrü yok ise. Bir özrü yok. Yani gelebilir aslında. Hiç özrü yok. Gelebilir. Lemtukbel minhu as salla. Evde kılmış olduğu namaz kabul edilmez diyor. Dile dendi ki, Melüvruya Rasulallah. Özür nedir ey Allahın Resulü? dedi ki, kafun, maradun. Özür. Ya korkudur, yani yol emniyeti yoktur gidemez. Bu özürdür. Maradun, hastalığı vardır. Özürdür. Bu. bu da gidemez. Bunlar yani hasta olan. Yol emniyeti olmayan insan evinde namazını kılabilir. O namazı mahbul Ama hiçbir özür olmadan evinde kılarsa camide yakın ezanı da duyuyor. Hemen dibinde cami var evinde kılıyorsa o namaz tehlikelidir. Burada hadis-i şerifte kabul edilmez diyor. Bu hadis-i şerife bakabiliriz Ebu Davut'ta yer alıyor. Elbani de bu hadisi sahip görmüştür, değerli kardeşlerim. Allah cümlemizi namazın kıymetini kadını bilenlerden eylesin. Namazın büyük mükafatı olan cennetle müşerref olmayı bize nasip edesin. Cehennem narından bizleri azat eylesin. Bu ahur davana enel hamdulillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in El-Fatiha.